Ankebut Suresi Mekki dönemde nazil olmuş olup 69 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Eliflam. Elif اَحَسِبَ <Gülüyor> Mü'minler sadece iman ettik demeleri sebebiyle kendi hallerine bırakılı bırakılıvereceklerini imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler?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 وَمَا جَاهَدَ فإنما يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Kim de cihad ederse, sıf kendi nefsi hesabına cihad eder. Muhakkak ki Allah, âlemlerden ve özellikle insanlardan müstagnidir, kimseye ihtiyacı yoktur. <gülüyor> İman edip güzel ve makbul işler yapanların elbette günahlarını örteceğiz ve onların yaptıkları çalışmaları en güzel şekilde mükafatlandıracağız. biz insana...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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم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 انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخنقون اكلات ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه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 وَإِلَيْهِ تقلبون. O dilediğini cezalandırır, dilediğine merhamet eder. Hepiniz onun huzuruna götürüleceksiniz. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ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 onu ateşten kurtardı. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır. Oğralların, Allah'ın yolundan kaçmak ve hayatın birbirleriyle olan ilişkileri, ölümün gününe kadar birbirlerini sevme ve sevilmeme rağmen, ölümün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 Ya Rabbi, dedi, bu müfsitler, bu bozguncular güruhuna karşı bana sen yardım eyle. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُحْلِكُوا اَهْلِهَا لِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ اَهْلَهَا كَانُوا ظَارِمِينَ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 ولما أن جاءت رسولنا لطسيء بهم وضاق بهم ذرع وضاق بهم ذرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين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 اِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ اَهْلِ yoldan çıkmaları sebebiyle biz bu şehir halkının üzerine gökten bir azap indireceğiz. وَلَقَدْ <gülüyor> Biz, aklını kullanıp düşünen kimseler için, o memleketten aşikar bir ibret vesilesi harabe bıraktık. وَاِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُجُوا اللّٰهَ وَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْفِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 Bunun üzerine müthiş bir zelzele kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. Oldukları yerde çöke kaldılar. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنْهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ تَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبُصِرِينَ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 Fakat hükmümüzden kurtulamadılar. فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْ بِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقُنَا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 خَلَقَ اللّٰهُ Allah gökleri ve yeri gayesiz değil, hak ve hikmetle gerçek bir gaye ile yarattı. Elbette bunda iman edecek kimseler için alınacak dersler vardır.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 Vakdâlik azelnâ ilik el Kitâb. Halâdîn âteynâmû el Kitâb yeminûn bîm. Vâminha âulâim yeminûn bîm. Vâma yjhedû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 Kâfirleri kuşatmış bulunuyor. O gün azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından kaplayacak da Allah onlara yaptıklarınızı tadın bakalım buyuracak.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 ولئن سألتهم من نزل من السماء ما أحياه الأرض من بعد موتها فأحياه الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون